Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyoları, Türkiye Radyoları. Türkiye Radyoları. Perişan FM Likana benim Çağım sevdiğim Değerli dostlar Radyoların ilk evlendirme programı Ömer Pekin'le Gelin güve olalım Başlıyor Daha. Sevdiğim kız, gelin <gülüyor> <canım oğlum>. Evleniyorum, <gülüyor> evlenir miydik Oğlum benimle evlenir misin Evlenmem, evlenmem, imanıma evlenmem Durdur dur bu nikahı, nikah memonu Dıyma bu nikahı, nikah memonu Ömer Pekin'le gelin güveyi. Değerli dinleyiciler, Türkiye radyolarında Belediye Başkanlığının verdiği yetkiyle evlendirme yetkisine sahip tek program olan Ömer Pekin'le Gelin Güveyi programına hoş geldiniz. Sağ olun var olun teşekkür ediyoruz. Ee, geçen bölümümüzde hatırlayacağınız gibi gelin güvey olmak isteyen e, taliplerimiz e, stüdyomuzdaydı ve şu anda heyecan içinde e, bekliyorlar. Hoş bulduk kızım. Genç yaşım emekli maaşım var benim. Evlenmek istiyorsun gari ben ya. Tayfun amcacığım ya bak geçen programda da aynısını yaptın. Ya ben kız değilim Ömer Pekin'im ben. Ya ne bileyim oğlum ben. Bu evlendirme programlarını genelde kadınlığa sunmuyor mu? Koca koca karılığa. O yüzden ben de sana kızım deyiverdim. Genç yaşım, emekli maaşım var arkadaş benim. Evlenmek istiyorum ben. Gerisi ilgilendirme yok beni? geçen bölümde değerli dinleyicilerimiz... ...Tayfun Bey evlenmek için bize başvurmuştu. Değil? Evet başvurdum ama hiçbir netice alamadık biz. E, alacaksınız inşallah Tayfun amca sabredersiniz. E, kendisini radyodan dinleyip beğenen... Kezban Hanım da Tayfun Bey'e talip olmuştu. Gerçekten mi bu? Tabii. <gülüyor> e ben de olsam ben de talip olurum tabii. Genç yaşım, emekli maaşım var benim. Bu zamanda kimin genç yaşı, emekli maaşım var? Ve iki talipli sevgili dinleyenler sonunda stüdyomuzda buluşmaya karar vermişlerdi. Kezban Hanım ve Tayfun Bey amca şu anda stüdyomuzda. İkisinin arasında paravan var. O yüzden birbirlerini henüz göremediler. Heyecan dorukta. Kezban Hanım orada mısınız? Buradayım Ömer Bey. Tayfun Bey siz orada mısınız? Cık, yok ben burada değilim. Evden canlı bağlandım şu an hasta yatağımda durup durun. <gülüyor> ne demek ule burada mısın? Beni burası sen koyuvermedin mi? Buradayım tabii ya evlenmeden gider ben buradan? <gülüyor> e, evet dinleyiciler Kezban Hanım ve Tayfun Bey telefonda konuşmuşlardı. E, ve Tayfun Bey de Kezban Hanım'ın talipsi olmuştu yani Tayfun talip oldu. Hatta zorlarsak Tayfun Talipoğlu diye de espri <gülüyor> yapabiliriz. <gülüyor> Tamam teyzeciğim ben espri yaptım bu Tayfun Talipoğlu değil bu Tayfun amca bu. Ya Ömer Bey neler oluyor ya? Yosam Tayfun Talipoğlu da Kezban Hanım'a talip oldu? Vallahi öyle bir şey varsa ayıp yani ya. Yakışıyor mu Tayfun oluna? Yok Tayfun amca ya ne talip olması ya espri yaptık biz Tayfun amcacığım. Aa iyi o zaman genç yarşım emekli maaşım var benim. Evlenmek istiyorum ben akideş bunu bilirim bunu söylerim ben. Bu arada dinleyiciler tabi bir evlilik programında Tayfun Talipoğlu dedik. Kendisine doğal olarak evlilik hakkı doğdu. Kendisi ararsa onu da evlendiririz diyoruz ve devam ediyoruz. Ya arkadaş kızdırmak beni ya. Bırakın başkalarını evlendirmeye bile. Biz bu ara sırada önce bir beni bir evlendir bakalım. Sonra kimi evlendireceksin evlendir ya. Ömer Pekin'le gelin güvey olur. Allah Allah genç yaşım emekli maaşım var diyorum ben ya. Duymuyor musun beni? Tamam Tayfun Bey amcacığım hiç merak etmeyin size evlenecek bayan mı yok? Elinizi sallasanız ellisi. Yok arkadaş elli olmaz elli çok. En fazla kırk oluversin yeter bana. <gülüyor> Sahi sormayı unut demişim ben az önce ya. Kezban Hanım sizin yaşınız kaçtasınız şu anda siz? Ha? Ama olmaz Tayfun amca bir bayana yaşı sorulur mu ne yapıyorsunuz? Doğru dedin ya bir bayanın yaşı sorulmaz diye mi? He o zaman şey diye soru veren ben onu. Kaç da doğdun sen? <gülüyor> Ha bak bu olur. Ya Kezban Hanım kaç yılında doğdunuz siz? Aman Allah'ım bu ne küstahlık Ömer Bey. Bir bayanın yaşı sorulur mu Ömer Bey? E sorulmaz da canım şimdi kaç yaşında olduğunu bilmeden nasıl evleneceğim ben seninle ya? Ya Ömer Bey şu paravanı açıversen de en azından kendi kaç yaşında onu bir görüversek diyorum ben ya. Maalesef ama... maalesef Tayfun Bey açamıyoruz konsept aykırı. Ay senin koskun arkadaş bu ne ya? Gelecek bölümde göreceksiniz çünkü maalesef süremizin sonuna gelmişiz. Hayda ya yine mi süre bitti ya? Nasıl iş bu arkadaş ya? Evlenmek için başvurduk günlerden beri burada durup duruz. Ya yoksa bu program korsan evlendirme programı mıdır? Nedir ya? Tongaya mı düştüm ben ya ya. Ömer Pekin'le gelin güveyi Ana herif yok lan. Ya kendi kendime konuşuyormuşum ben iki saattir. Tövbe yarabbim ya. Ömer Fekir'le gelir güveye. Ömer Fekir'le gelir güveye. Evlenmem evlenmem, himanıma evlenmem. Durdur dur bu nikahı, nikah memuru. Duyma bu nikahı, nikah memuru. Ömer Pekin'le gelin güvey olun. Devamı gelecek bölümde. Perşanefe tüm Ömer ben Ömer Pekin Mustafa teknik yapım ben Ömer Pekin. <gülüyor> Dinleyin, tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persanfe.com www.persanfe.com.